Sizi de pervaz ettiriyorum diyeceksin. Maddi sofralar ben hesabına ve midemi hoşnut etme istikametinde kalkıp inmelerine mukabil kalbi ve ruhumu beslemek Allah'tan gelen akdes feyizlerle, mukaddes feyizlerle olacak sizin de hakkınızı veriyorum diyeceksin. Hayat Allah tarafından çepeçevre teminat altına alınacak.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 ve bu ibadetiyle her an rahmete selam çakan insan, çarşı pazar alalet olup aksa dahi o yüzüstü düşeceğine, iki büklüm olacağına, bu mevzuda secdeye gideceğine ihtimal verilemez. Rabbin sonsuz rahmetinden ümit ediyoruz ki Allah onu koruyacaktır. Allah neslimizi muhafaza buyursun. Amin. Bu her iki hususa da dikkat çektim. Ona üzerinde durdum, değemem. Fakat bu mesele topyekün dünyadan. Orucun bir yönüyle bu berhiz tarafı, ruhunu, insan ruhunu ulvîleştirdiği hususu tatbikatla ortaya konurken, insanın maddi yapısına mütevakkif tarafıdan yine koruyucu hekimlik açısından ele alınmakta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 Bunun için konferanslar veriliyor hastanelerde. Yapılmış istatistikler var. Müslüman hekimlerce, hususuyla Mısır'da ve Pakistan'da Müslüman profesörlerin bu mevzuda araştırmaları var. Elimizdeki kitaplarda görüyoruz bunu. Binlerce yüz binlerce insan üzerinde yapılan deneme neticesinde.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 Siz bir mide ve on iki parmak ülseriyle meseleye karşı çıkacaksınız. Kim demiş, hekim azık, bu adam oruç tutmasın dedikten sonra Allah onu oruç tut diyecek. Kim söylemiş bunu? فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَر۪ي بَنَوْ عَلٰى سَفَرْ fa مِنْ اَيَّا مِنْ Kim oruç hastalığına zarar veriyorsa veya seferdeyse başka günler oruç tutar o. Ne zaman tutar?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 Allah onların çatlak seslerini kessin, bağışlayın. Na teza na beca sözlerle ifade ettim bunu, bağışlayın. Onların sesini kessin ve milletimizi de ifalatu ve tesmilattan muhafaza buyursun. Allah neslimizi ve gençliğimizi korusun. Muhterem Müslümanlar,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 Rabbiniz size zekatı farz kılmıştır. Bu zekatı yine Rabbinizin emirleri istikametinde eda edeceksiniz. Bazı malınızdan 40'ta bir vereceksiniz. Bazısından onda bir vereceksiniz. Öyle emir vermiş. Sizin malınızı o türlü vergi tarih etmiştir. Bazısından da 5'te bir vereceksiniz. Bazısından da 20'de bir vereceksiniz. O size nasıl bir vergi usulü getirdiyse,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 Bunu kitapta, sünnette ve fıkıhda araştıracaksınız. Belli bir havanın, belli bir esintinin, zimalarda hastalık meydana getirdiği insanlara sormayacaksınız. Allah'a ve Resulullah'a ve kütübü fıtriyeye müracaat edeceksiniz. Siz, size getirilen her şeyin kitapta yerinin olup olmadığına bakacaksınız. Ve işte bunlardan bir tanesi dem.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 Veya Pey-i Zeval Müstesna anlayışı, bir mis olduktan sonra kılınacaktır. Güneş battıktan, şafak attıktan sonra akşam kılınacaktır. Her şey gittikten, her şey bittikten sonra yaslı kılınacaktır. Kütüb-ü tarifi var. Benim meseleleri tecah içinde ifademe bakarak meselede gayri ciddilik çıkarmayın. Kütüb-ü baktığınız zaman namazın takrimleştirildiğini, kitleştirildiğini belli vakitlere talik edildiğini bağlandığını göreceksiniz. Oroşta kamera bağlanmıştır. Yasal <gülüyor> ganilahle sana hilallerden soruyorlar Huhiya mevahi tulinler de ki o insanlar için vakit bildirici bir şeydir. Hilal sizin için takvimçidir.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 Bu her sene 10 gün, 11 gün takriben ileriye gelir. Ramazan ayı ibadet işi hilale bağlanmış. Sizin hesaplarınıza değil. Şayet o, mart ayının 15'i ile Nisan ayının 15'i arasında yapılacaksa Ekim'de katiyen yapamazsınız onu. O kendi mevsiminde yapılacak. El-Haccü Eşhurun Malumat Haç o da kamera aylara bağlanmıştır.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 Onlar da gökteki hilale göre dört ay on gün bekleyecekler. Birisi 29, birisi 30, neyse. Gökteki hilale göre bekleyecekler. İyiyas olan kadın, hayızdan nifastan kesilen kadın gökteki hilale göre. İbadetü taht da bunlar. Muamelatta da kamerin rol oynadığını görüyoruz. Düğün vesaire gibi şeyler, borçlar şunlar bunlar. Selam miadın miadın edilmesi gibi şeyler. Bağlanmışsa kamera bunlar, bunlar da yine muamelat olarak kamera bağlı olarak cereyan edecektir. Bu işin bir yönü. Wal-kamara qaddernahu menazila hatta hadaka'l-urjunil kadim. Ona menziller takdir ettik urcunu kadim haline gelinceye kadar. Siz objektif olarak ona bakacaksınız. Hesaptan kitaptan herkes anlamaz çok.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 hesapla filan değil. Matematiğin inceliklerini herkes bilemez. Astronominin inceliklerini herkes bilemez. Bina alay meselaya intikal ediyoruz. Ramazan-ı şerif hilali, Zilkade-i Zelhicce hilali, Şevval hilali bunlar aynı zamanda Ramazan'ın müşridir. Ramazan'ı gösterici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 Araştırılmadığı zaman herkes günahkar olacaktır. Her fert mükellefiyetini bilmeli. Ticacak Ramazan'ın bidayetinde, Ramazan'ın sonunda, Şevval'in başında, Zilhicce'de, Zilhiccenin onunda hilali araştıracak bakacak vazifesini yapacaktır. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi buyuruyor ki: Bu mesele Kur'anla, sünnetle ve fıkhla tayin ve tespit edilmiştir ve <Sessizlik> 30 Buhari Müslim rivayet ediyor. Ben Kur'an dedikten sonra evvela Kur'anla başlamayı tercih etmeliydim. Kur'an fe <Sessizlik> men shayidem diyor. Kim ramazan Şerif hilalini görürse oruç tutsun. Burada üç tevcih var. Meselemizle münasebetler iki tevcih görüyoruz. Bunlardan bir tanesini müfessirler şöyle anlamışlar. Kim Ramazan-ı Şerif'te misafir olmaz, mukim, hazır olursa, hilali müşahede ederse o oruç tutsun. Diğer tevcih şudur. Kim ayı görürse oruç tutsun. Ayı görürsem. Ay haddi Ramazani Ramazan-ı Şerif ayı demektir. Ay bir zamandır. Zaman sureti katiyede görünmez. Ancak mekana ait şeyler görünür.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 Evvela Mevridi nesta iştahada müracaat ettiğinden ötürü kelamı ilahi, İngiliz'in kelamının altında tutuyor demektir. Allah tanan şehide minkumü şehre bel Kim gözüyle ilahi görürse oruç tutsun. Ve usulü prensip şudur. Cehaleti bıraktın bir kısım kimseler. Mevridi nesta iştahada meta yoktur. Yani Allah konuşurken başka istihatlar durur. Resulullah söylerken hüküm ve yan verilmez artık. Allah fe men demin min kumuş şer fel Dünya almanaklarında hilali görürseniz değil, kiriniçteki tesbit değil, Kandilli ve değil görüyorsunuz kurban bayramını bir gün evvel aldılar. Çünkü becer hesabı yanlışmış. Değiştiriyorlar şimdi.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 ve izâ ra'eytum el ve izâ Hilali gördüğünüz zaman tutun, gördüğünüz zaman da iftar edin. Ravahu Şeyhân. La tasûmu hatta terâ'u'l hilâl ve lâ taftiru hattâ terâ'u'l hilâl. Zevahu Şeyhân. görünce oruç tutun, hilal görünce de iftar edin diyor. Ve bir yerde Buhari, Müslim'de vaka anlatılırken bu vaka sahabe diyor ki efendimiz sallallahu aşağı herkese herkese ve herkese buyurdular ve herkese 3 defa elini vurdu birbirine ikincisinde bütün parmakları açıktı. Ay işte şudur Ayı dur de sonra üçüncüsünde parmağını katladı 29dur Ramazan esas itibariyle 29dur ama bulutlu ve görünmeme nevai gibi bir şey olursa siz 30timal edersiniz Nebîerdale ittihadı ve selam bütün tevil kapılarını kesti, biçti, işte attı. İnna ummeten ummiyetun la naktubu ve la nahsub. Ravahu Buhari. Biz bir ümmet-i ümmiyeyiz. Meselelerimiz objektiftir. Âlem şumul bir din olduğundan ötürü kölesi de, kölesi de, cahili de, çobanı da, beyi de, paşası da olacaktır. Aynı zamanda astronomik araştırmaları olanı da olacaktır.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 Ve kez üzerine yazılmış Allah Zeylâin'in şerhine bakınız. Bedâ-i bakınız. Son yazılmış i̇bn Abid'ine bakınız. Hidayeye bakınız, ehli tercihdir dercihtir. Mülteka ve şehrlerine ininiz. Bütün Hanifi fıkhını kurcalayınız. Size diyeceklerdir ki, لَا اِعْتِبَارَ لِحَزَابِ الْمُنَجِّمِينَ Muvakkitlerin hesabına itibar edilmez diyeceklerdir. Neye müracaat edeceksiniz rüyete? Bu kitaplar böyle diyor. Öyleyse bir iki tane insan bu mevzuda hesapla fetva verilir demiş ise de yine usulü fıkhla bir mesele getirelim. Zahiri kavle göre bir şey söylenmişse şayet o mevzuda açık bir ittifak var ise şazla müfti fetva veremez. Bunun manası şudur.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 Göreceksiniz, tutacaksınız diyorlar. İmam-ı Şafii Hazretleri bütün kendi imamlarıyla beraber Hanifi mezhebinin noktayı nazarını teyit ediyor. Daha 8. asra kadar hicri, 8. asırda hafız tüpçü var Şafii mezhebinde miyim bir dat. Diyor ki bir yerde bir adam ben gördüm derse hesaplarda aksini ispat etse hesap daha kuvvetli olduğu için hesaba müracaat etmek uygun olur diyor. Hafız ki ben bunu söylüyorum ama diyor, bu hesap sahibine itimat eden için ücret olabilse dahi objektif olamaz ve ilan edilemez diyor. Fetva'daki inceliği anlıyor musunuz? Mukayyettir. Bir diyor ki, röyyetle hesap arasında zıtlık olursa, araştırma olur, hesap da yapılır, zıtlık olursa, hesaba itibar etmek lazım ama hesap umum halkı bağlamaz diyor.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 Ben din kurulundaki bir selahiyetliyle görüştüm, muvakkıt, Diyanet muvakkıtı. Kandilli Rasathanesi'nin hesapları gelince Suret-i Katiyede Ramazan'ın birinci günü hilal bir yerde görülmeyecek diyor. Muvakkıt hesap yapıyor, Angola'da görülecek, falan yerde görülecek, filan yerde siz dünya almanaklarına göre işi bir daha hesap edin. Hesap edilince Diyanet muvakkıtından özür diliyorlar, kusura bakmayın. Görülmeyecek dedik ama yanılmışız biz, görülecekmiş hilal dediler.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 Meselenin haritasıyla, milletin karşısına gelmekle mesela anlatılamaz. Meselemiz herkesin anlayabileceği vüzuh ve inkişaf içindedir. اِنَّا اُمَّتُنْ la لَا نَكْتُبُوا la نَحْزِبُوا diyen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bu diyete ait bize bir çizgi çizmekte ve bu çizgi üzerinde bizi ittifaka davet etmektedir. Resulullah'ın çizgisinde ittifak edin. Ha ihtilafa düşmüyesiniz. Allah yardımcınız olsun. Billahi teala el Fatiha. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahi'llezî hedânâ le hâza ve mâ kunnâ le nehtedie leûlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî vel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 İnşa afa ve inşa adde ve sözüyle tanıdığımız Rahmanu Rahim olan Hazreti Allah düşüp kalkmış insanlar olarak dahi huzuruna gitsek bize burada kendisine karşı yaptığımız kulluğun mukabelesini mükafatını birkaç kat bereketiyle ihsan edeceğine inanıyoruz. Umut 20. asırda.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 bu kapıdan giriş orucu siz önünüzde bulacaksınız. Mahşerde ve mahkemeyi küfradan. Sırtınızdan kalkan bir hadise kalkarken bir başkası sırtınıza yüklenecek. Zateninizi iki büklüm edecektir. Belki bir kaç defa secdiye kapanacak. Bir kaç defa yüzünüzü yerlere süreceksiniz. Bir kaç defa başınıza basılacak.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 ...ve sizin üzerinizde sayı olarak geliştiğini göreceksiniz. Bütün beli bükülmüşlere başınızı kaldırın denecek. Başınızı kaldırın ve vesselamın arkasında saf bağlayın durun. Bu mevzuda da siz Aleyhisselatu vesselamla sık sık münasebet kurmanın... ...önünüzde bir rehber gibi yürüdüğüne şahit olacaksınız.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 Davete icabet etmiş, yoklama defterinde varlar arasına isminizi yazdırmışsınız. Hacca davet edilmişsiniz. Verdim bin nas sözüne icabet etmişsiniz. Dereler tepeler kat etmişsiniz. Para sarf etmişsiniz. Yol meşakkatine katlanmış oraya kadar gitmişsiniz. Size soruyor Rabbiniz büyük kongrede bulundunuz mu? Yoklama da adınıza rastlanıyor. At vardı, araba vardı, ayakta fer sar vardı, salsak vardı. Geldi evet ya Rabbi, bulunduk yoklamada, varız. İsmâti vücud ettiniz, unutmamışsınız, unutulmayacaksınız. Bir seneye nur saçan Ramazan-ı Şerif'te davete tabi tutulacaksınız. Yine size davetiye çıkarılacak. Sahurda içtima yapacaksınız, iftarda içtima yapacaksınız. İmsakta istima yapacaksınız, yine yoklamalar yapılacak. Kira'men kâtibîne yâlemûne mâ tef'alûn. İnnel ebrâre ve innel fuccâre lefî Bir lahzanızı fevt etmeden ve bir lahza içine sıkıştırılan davranışlarımızdan gaflet etmeden, hayatın saniye, âşire ve dakikalarını tespit eden şereflü melekler her şeyinizi yazacak.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 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine Kevser'den su vereceğini ifade buyuruyor. Ben ümmetime su vereceğim buyuruyor. Başların döndüğü, gözlerin bulandığı, katların iki büzüm olduğu, ayakların titrer bir sir, sir, günde sizlere bizlerine derman ve katlarınıza kuvvet olan Resulullah'ın eliyle Kevser içecekleri vaadini veriyor.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 Yakını görünseniz dahi, cemaati içinde bulunsanız dahi, O'nun dünyasında yaşasanız dahi unutulacaksınız. Belki durumunuzdan diktimsi duyulacak bir hale imza edileceksiniz. Böyle bir şeyle meseleyi bitirmek istemezdim. Söz kendi akışı için doğruya gelince onunla arz edeceğim. Efendimiz çok şefkatliydi. O kendisini anlatırken Hazreti İbrahim'e benzediğini ifade buyurur. Biz de salatü selam içinde bu iki ucu bir araya getiriyor, İkisine birden rahmet okuyoruz. Anne ve babasının kendinden evvel Meçhul bir durumla gidişi Efendimiz'i daima ağlatmıştım. Bir gün ashabının huzuruna çıkınca hıçkıra hıçkıra ağlayarak çıktım. Ben şurada anne ve babamın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 Büyük bir iş halinde kabul gördüğü güne gidiyorsunuz. Hazreti Muhammed'in sözünün, sazının geçtiği, geçeceği güne gidiyorsunuz. Allah'la münasebetinize hız ve kuvvet veriniz. Resûl-ü Ekrem'le alakanızı takviye ediniz. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامُ وَاَبْلَانِ الرَّامُ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَز۪يزِ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 الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله النبي المؤتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخفرا وامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على البيت. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammedin. Kema salli tealâ seyyidina İbrahim ve ala ahli seyyidina İbrahim fil alemin rabbena inneke hamidun Ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammedin. Kema barik tealâ seyyidina İbrahim ve ala ahli seyyidina İbrahim fil alemin rabbena inneke hamidun neceed. Varda Allahümme anil siddîk, ebi Bekrim, el-Fâruq, Umer ve Uthman ve Ali Ve وان السحابة والتابعين الاخيار منهم الابرار فسلمت السما كثيرا إلى يوم الحش والقرار فحشرنا ما هم ذبCHA ibadat Allah Allahın kulları yaratan donatan bezeyen süsleyen azametine uygun bir sanat eseri olarak şu meşhergâha gönderen, gönderip لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي احسَنِ تَقْوِمْ لَا eden Hz. Allah'ın kulları. Anlatıldığı şekilde anlatılan vasıflara sizler masarsınız, Allah'ın kulları. اِتَّقُوا اللّٰهَ واطعوه. Sizi bu denli mükemmel yaratan Hz. Allah'a onu görüyor gibi onun müşahadesi altında bulunuyor gibi müracaat edin, dehalet edin, O'na sığının. Emirlerine itaat edin, emirlerine inkiyat edin, kul olmaya çalışın. Allah'a itaattan bir lahzadur olmayın. İnne Allahe ye'mru bil adli vel ihsani ve ita'idil kurban. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da tarifini getirdiği, size intikal ettirdiği dürüst yaşamakla, istikametle,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 amin aman içinde cennete dahil olasınız. Akimin salah inne salateten anil ma